Çözümü seç, öne geç. Çözüm dergisi dershaneleri. Türkiye Radyoları'nın tek arkası öbür komedi programı Perişan Efendi'ler, sevgiler, saygılar, ümmetler. Dünleyiciler, tarih boyunca provokatörler hep var olmuş. Peki, insanlığı birbirine düşüren, istikrarı bozan bu provokatörler ilk olarak nasıl çıkmış, ne zaman çıkmış, nasıl çıkmış? <gülüyor> Bir varmış, bir yokmuş. Böyle sayılarla kafamı buluyorlarmış artık neyse. <gülüyor> Mişli geçmiş zaman diliminde, kalbur saman içinde, develer kondüktör, pireler işsiz güçsüz kahve köşelerinde sürünürken, çok mutlu bir şehirde, Seyfi ile Lütfi diye iki tane çocuk yaşarmış. Bu çocuklar mahallede insanları birbirine düşürmeyi çok severmiş. Günlerden bir gün, Başka iki çocuk, birbiriyle öylesine hafifçe tartışıyorlarmış. Kötü niyetli Seyfi ile Lütfi, bunların yanına gelmiş ve Seyfi araya girmiş. Yuh lan, ayıp değil oğlum? Ne küfrediyorsun lan çocuğa? Ne küfretmesi ya? Ben niye küfredeyim? Arkadaşım o benim. Niye küfredecek misin ben arkadaşıma? Ne biçim barışıyor ben küfredecek misin? <gülüyor> Terbiyesi ama, hem sürgülünü çağırıyor, hem de küfrediyor. Bu çocuk bana küfür mü etti ya biz arkadaş değil miyiz sen ona bana niye küfür ediyorsun <gülüyor> Valla ben sana küfür etmedim ya niye küfür edeceğim ben sana küfür etmedim Niye yalan söylüyorsun ben küfür ama, etmedim Ama küfür etti diyorlar küfür etti diyorlar söylemiştik zamanı Oho sen uyu oğlum adam sana kafkanlık küfür etti la de <gülüyor> İşte Seyfi ile Lütfi iki arkadaşın arasına girip çocukları o gün birbirine düşürmüş ve iki arkadaş başlamışlar kavga etmeye. Bizim Seyfi ile Lütfi de sessizce uzaklaşmışlar oradan. Çok da keyif almışlar. Hatta Seyfi Lütfi'ye demiş ki: "La Lütfi oğlum çok zevkli iş la bu böyle herkesi düşürek mi birbirine la? Vallahi yapalım acayip keyif la oğlum milleti birbirine düşürelim." <gülüyor> Ve günler günleri kovalamış, yıllar yılları kovalamış. Seyfi ile Lütfi büyüyüp kocaman adam olmuşlar. Ve ülkenin en büyük provokatörleri haline gelmişler. Nerede bir yürüyüş, nerede bir eylem, nerede bir anayasa değişikliği teklifi, nerede memleket adına yapılan güzel bir olay var? Lütfi ile Seyfi ortalığı karıştırmak, olayı provoku etmek için oradaymış. Günlerden bir gün bizimkiler yine birilerini kızıştırırken yanlarına güneş gözlüklü, siyah takım elbiseli biri yanaşmış. Seyfi biraz garipsemiş. Niye gözlük takıyorsun lan sen güneş yok ki oğlum he? E, he la artist misin oğlum? Sen niye güneş gözlüğü takıyorsun güneş yok? Ayna grubundan mısın sen? <gülüyor> Adam cebinden bir deste 100 dolarlık çıkarmış ve Seyfi'ye uzatmış. Ve demiş ki... Sizin memleket çok kozmopolit, alın bu parayı, milleti birbirine düşürün, hadi bakayım. Ko kozmo Kozmopolit ne lan Seyfi oğlum, ne dedi bu? Yani Lazı, Kürdü, Çerkezi, hepsi beraber yaşıyorsunuz. Hava ve zemin provoke yapmaya müsait, hadi bakayım. Esrarengiz adam, ceketinin cebinden bir deste daha dolar çıkarmış, Seyfi atlamış hemen. Ya ana la la la la la la la döviz lan bu. <gülüyor> He lan döviz <gülüyor> valla. arkadaş döviz değer kaybediyor. Yani, Cumhuriyet altını şeklinde olabilirse anlaşabiliriz değil mi lan Lütfi? <gülüyor> Seyfi valla anlaşırız. Cumhuriyet altını Gözlüklü mafya kılıklı adamdan paraları alan Seyfi ile Lütfi başlamışlar eylemleri. Her gün bir olaya karışmışlar. Orman haftasında orman yakmışlar. Tiyatro gününde kahrolsun tiyatro diye bağırmışlar. Müslüman mahallesinde salyangoz satmışlar. Hindistan mahallesinde inek kesmişler. Yani memlekette pargaşa çıkarmak için ne gerekiyorsa yapmışlar. Ve sonunda insanları laik, antilayık, lop, antilop, firiz, antifiriz diye bölmüşler. Bir gün Seyfi Lütfiye demiş ki, La Lütfi ne güzel iş la. Milleti ne güzel birbirine düşüyor, değil mi la? <gülüyor> e bu millet çok saf. Hemen kaleyana geliyor ya. Şişt, ne diyorsun biliyor musun la? Bu hafta Fener Galatasaray maçına gidelim. Ortalığı karıştıralım la. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve Lütfi ile Seyfi Fener Galatasaray maçına gitmişler. Lütfi Fener tribünlerine gidip Galatasaray diye bağırmış. Seyfi de Galatasaray tribünlerine gidip ''En büyük Fenerbahçe'' diye varmış ve Fenerbahçelilerle Galatasaraylıları birbirine düşürmüşler. İşte Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki düşmanlık da ta o zamandan başlamış. Aradan yıllar geçmiş, Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar hep kavga edermiş. Onlar ermiş provokesine, biz çıkalım kerevetine. Şevval'ın kadar dünyada. benim var Pekin ve Burak Tarık oynayanlar. Benim var Pekin, Ahmet Bozkurt teknik benim var Pekin. Aha, dinleyin, dinleyin, Çözüm dergisi dershaneleri Perişan FM sundu. Ben Nida Ümitlü. Çözüm dergisi dershaneleri ile sınava hazırlandım. Geçen yıl eşit ağırlık 2 ham puanım 195'ti. Bu yıl 254 puana ulaştım. Puanımı bir yılda tam 59 puan artırdım. Ben Ben Yunus Özdemir. Ben Sümeyye. Ben... Çözümü seç, öne geç. Çözüm dergisi dershaneleri. Nazar etme ne olur, çalış seni ne olur. Giderseniz çözümem, kazanmak kolay olur. Hop inayın inayın, çözüm çözmüş olayı. Hop inayın. Perşembe FM her gün çift saatlerde Dünya Radyo'da. Dinleyiciler Perşembe FM'in en eski yeni bölümlerini Perşembe FM'in internet sayfasından dinleyebilirsiniz. Perşembe FM FM'e ulaşmak için www.persanfm.com.com.com.persanfm.com.com.persanfm.com.